kıymetli izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam da. ediyoruz. Özgür Akdemir <gülüyor> sormuş. Yaşarken kul nasıl bir hayat yaşasın ki Allah'ın hakkını teslim etmiş olsun? Evet. Kulun Allah'ın hakkını teslim edebilmesi için Allah'ın muradının o kul üzerinde gerçekleşmesi lazım. Allah'ın kulü üzerindeki muradı nedir? Ona abd olmasıdır abdulması için yaratmış. Onu sevmesidir, iman etmesidir. Sevdiği Rabb'inin güzelliğinin onun üzerinde tecelli etmesidir. Güzel ahlak bu demekti zaten. Resul Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Güzel ahlak Allah'ın isimlerinin tecellisiyle mümkündür. Hazreti Ayşe annemiz Resulullah Efendimiz'i anlatırken öyle buyururdu. Resulullah Efendimiz herkes gibi bir beşerdi. Bununla beraber Allah'ın bütün isimleri en kamil manada üzerinde tecelli etmişti. Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşmişti. Dolayısıyla Allah'ın hakkını takdir etmişti. Allah'ın kuli üzerindeki hakkı başka bir e, hadis-i şerifte buyuruyor. Kulun Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamasıydır. İman edip hiçbir şeyi şirk koşmamasıydır. Bir de kulun Allah üzerindeki hakkı vardır buyurdu. O da kendisine hiçbir şeyi şirk koşmayan kuluna azap etmemesidir. Eğer bir kul Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmuyorsa, onun Dünyası da cennettir, ahireti de cennettir. Dolayısıyla azap onun için düşünülemez. Yani gelecekte olacak olan bir şey değildir. Burada da, dünyada da eğer biri azap çekiyorsa, azap içindeyse gönül itibariyle yaşadıkları ne olursa olsun onu Allah'tan biliyorsa Allah Rabbi onu imtihana tabi tutmuş. O kazansın diye, manevi olarak büyüsün diye. Allah'ın isimleri üzerinde tecelli etsin, o isimleri üzerinde göstersin diye imtihana tabi tutmuşsa bu ona azabı olmaz. Tam tersine bu onun için nimettir, o bunun nimet olduğunu biliyor. O musibetin, o belanın, o hastalığın arkasındaki nimeti görüp ona seviniyor. Dolayısıyla hiçbir musibet, hiçbir sıkıntı ona azabı olmaz. Evet, Allah'ın azabı olmaz. Allah ona azap etmez. Evet, beşer olarak sıkıntı duyar. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Ben de sizin gibi bir beşerim. Sevindiklerinize sevinir, üzüldüklerinize üzülür. Ama bu ona Allah'ın azabı olmaz. Çünkü Rabbine karşı marifet sahibidir. Rabbine karşı iman sahibidir. Rabbinin kendisini sevdiğini biliyor. Nereden biliyor? Kendi üzerinden. O Allah'ı sevdiği için biliyor ki, Kendisini seven kuruna Allah azap etmez. Nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, bu onun için hayırdır, bu onun için rahmettir, bu onun için muhabbettir, muhabbete vesiledir, hayra vesiledir. Allah'ın güzelliğinin tecellisine vesiledir. Allah da onu yüceltir, bunu biliyor. Onun için azap duymaz, ne dünyada ne de ahirette. Kur, Allah'ın hakkını takdir edince, takdir edebilir mi? Bu mümkün değildir. <gülüyor> İmanına göre takdir eder Allah'ın hakkını kulluğuna göre, abdiyetine göre Allah'ın hakkını takdir eder, takdir etmiş olur. Dolayısıyla ameline göre Allah için yaptıklarına göre Allah'ın hakkını takdir etmiş olur. Bunun için olması gereken şey nedir? Kulun iman etmesidir. Rabbine hiçbir şeyi şirk koşmamasıdır. Hayatını Allah'a göre Allah'ın emrine göre yaşanmasidir. Dünyasını ahirete kurban etmesidir. Nefsini Allah'a kurban etmesidir. Böyle yapınca, böyle yapmaya çalışınca e, yapabildiği kadarıyla Allah'ın hakkını takdir etmiş olur. Bununla beraber eğer o Allah'ı bilmiyor ve tanımıyorsa hiçbir zaman bunu yapması mümkün olmaz. Rabbini bildikçe, tanıdıkça el-esmavul husnasından Allah'ın isimlerinden onu bildikçe, tanıdıkça hakkını takdir edebilir. Yoksa hiç farkında olmadan bir de bakar ki Rabbine karşı suizanda bulunmuş. Suizanda bulunan bir kul hiç Allah'ın hakkını takdir edebilir mi? Bu asla mümkün olmaz. Önce o suizandan kurtulması gerekir. Rabbini tanıması gerekir. Tanıdığı kadarıyla iman etmesi gerekir. Yani ilminin onda marifete Marifetullah'a imana dönüşmesi gerekir. Ahlaka, amere dönüşmesi gerekir ki iman etmiş olsun. Yoksa sadece bilgiyle onu bilmesi, Allah'ın isimlerini, Allah'ın kendini tanıttığı gibi bilmesi yetmiyor. Bilgisine iman etmesi gerekir. İman edince imanına göre, ahlakına göre, ameline göre, çabasına, gayretine göre Allah'ın hakkını takdir etmeye çalışır. Yapabildiği kadarıyla takdir etmiş olur. Bunu kendi üzerinden göstermesi gerekir yalnız. Yoksa böyle sadece ben Allah'ın hakkını takdir ediyorum. Allah büyüktür demekle hakkını takdir etmiş olmuyor. Allah ondan neyi istiyorsa gereğini yapıp, kamil manada bir kul olmaya çalışıp, Resulüne tabi olması, onun gibi olmaya, onun gibi yapmaya çalışması lazım ki, onun aklakına bölünmeye çalışması gerekir ki hakkını elinden geldiği kadarıyla takdir etmiş olsun. Yoksa ben hakkını takdir ediyorum demek takdir olmaz, takdir edilmiş olmaz. Yani kul kendisi için kulluğu takdir ederse, kul olmayı tercih ederse, gereğini yapmaya çalışırsa Allah'ın hakkını takdir etmiş olur. Evet. Efendim bir izleyicimiz sormuş, lütfen okuyun çok acil. Benim uzun sene uzun senelerdir sevdiğim kişi nişanlanacak diye duydum. Rabbimin rızasına uygun olmayacağından korktuğum için o kişiyi ara aramıyorum. Ne yapmalıyım? Nasıl düşünmeliyim? Bilemiyorum. Acaba arasam nasıl olur hocam? Sizin bir tek sözünüze bir de çok muhtacım. Çok zor durumdayım. Ne yapmalıyım? Evet. Dünya hayatını yaşarken Allah bazı tercihleri bize bırakmış. Mesela Allah Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a buyuruyor. Seninle beraber, beraber hicret eden teyzenin, halanın, dayının, amcanın kızları seninle beraber hicret etmiş olan mümin kadınlarla evlenebilirsin dedi. Bak ona bir tercih sundu burada. Şunu da evleneceksin demedi. Tercih hakkısun diyor orada. Evlilik tercihini yaparken bizim de Kendimiz için hayırlı gördüğümüzü tercih etmemiz gerekir. Eğer bir tercih yaparsak, karar verirsek, yapmamız gereken şey nedir? Artık Allah'a güvenip dayanmamız gerekir, tevekkül etmemiz gerekir. Bunun için elimizden geleni yapmamız gerekir. Evet, Allah'ın rızasını istiyoruz ama dünya hayatımız için eğer bir tercihimiz varsa elbette ki önce ahiretin hesabını yapıyor, sonra dünya hayatımızın tercihini yapıyoruz. Dünya ahiretin tarlasıdır. Ahiret dünyasız olmaz. Onun için kendimiz için eğer bir şeyi hayırlı görüyorsak gerekeni yapmaya çalışmamız gerekir. Peşinden koşmamız gerekir. Gerekirse aramamız gerekir, sormamız gerekir. Halimizi arz etmemiz gerekir. Biz elimizden gerekeni yapalım sonra Allah neyi takdir ederse güzel olan odur, doğru olan odur. Bizim için hayırlı olan O'dur. Ama elimizden bir şey gelirken gerekeni yapmazsak bu durumda biz gereken tercihi yapamamış, fiili duamızı yapamamışız. Onun için yapılması gereken şey nedir? Gerekeni yapmaktır. Bu Allah'ın rızasına mani olan bir şey de değildir. Evet, değildir. Efendim Ebu Muhammed isimli bir izleyici. <gülüyor> Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Mürşid-i Kamil nedir ve Muhammed hocam kimdir diye sormuşlar. Evet. Mürşid-i Kamil, Allah'ın Reşid isminin tecelli ettiği kul demektir, av demektir. İnsanları rüştüne erdiren rüşt, reşil, çocukluktan kurtulup delikanlı olma, manasında kullanılır. Manevi olarak büyüme demektir. Bir kul rüştüne erince veli olur. Rüştüne ermeyene kadar veli olmaz. Mürşid insanı rüştüne erdirendir. Manevi olarak olgunlaştırandır. Büyütendir. Zahiri olarak mürşidimiz anamız, babamızdır. Tabii ki zahiri müşitliği yaparken Aynı zamanda manevi mürşitliki de yapar, ona öğretir yani, manevi olarak da onu büyütmeye çalışır. Ama Allah ayet kelimede ne buyuruyordu? Allah'ın delalette bıraktığı kimseye veli olan mürşidi bulamasın dedi. Eğer biri veli olan mürşidi kendisini büyütecek, o imanı kazanabilecek seviyeye getiren bir veli mürşid olmazsa kendi kendine onu bulmaya çalışır, mürşidi olmayan, veli mürşidi olmayan birilerinden onu öğrenmeye, anlamaya çalışır ki e, hiçbir zaman e, hidayeti bulamaz. Allah onlara, evet, onlar için ne buyurdu? Delalette kaldılar. Veli olan mürşidi bulmayanlar delalette kaldı dedi. Onun için herkese bir veli mürşid lazımdır. Veli mürşid demek peygamberin varisi demektir. Peygamber varisi. Alimler peygamberlerin varisidir. Peygamber iki türlü ilme sahiptir. Biri zahiri ilim, biri manevi ilimdir. Hikmet ilmidir. Sadece zahiri ilmi olarak okusa, öğrense o sadece bilgi yüklenmiş olur. Eğer o öğrendiğini bir de yaşarsa, yaşayanlarla beraber yaşarsa, öğrenirse bu sefer manevi Bilgiye de sahip olur ki, Allah'ın katından ilim bahşettiği kul manasındadır bu. Gerçek manadaki varisler bunlardır. Allah'ın katından ilim bahşettiği. Allah kime hikmet vermişse pek çok hayır, pek büyük bir hayır vermiştir dedi. Kime hikmet verirse, hikmet Allah'ın muradını bilmektir. Allah'ın muradını nereden biliyor? Allah'ı tanıdığı için. Allah bir şey söylemişse onu neden söylemiş onu biliyor. Nereden biliyor? Allah'ı tanıdığı için biliyor. Sadece ne söylediğini bilmek yetmiyor. Neden söyledi? Ne demek istedi? Onu da anlamak gerekiyor. Bunun için de mutlaka bir mürşide, mürşid-i Kamil'e ihtiyaç vardır. Mürşid, insanı manevi olarak büyüten, olgunlaştıran, kemale erdiren Hazreti İnsan, olması için kuruna, insana yardım edendir. Peygamber varisidir, hem zahiri hem manevi ilme sahiptir. Kulları Allah'a taşırken o günün yolculuğunu bilendir. O yolculuğu yapmış olandır. O yolculuğu yaptırmaya yetkili olandır. Yetkiyi Allah'tan alandır. Kulların verdiği yetkiyle değil. Ya da okuduğu kitaplarla değil. Zahiri bir bilgiyle değil manevi bir bilgiyle, manevi bir ilim, e, hikmetle kulları büyüten, rüştüne erdiren, reşit yapan, müştidliğini yapan demektir. Evet. Muhammed Hocam kimdir diye sormuşlar. Efendim. Allah'ın kulu. Allah kulu. Allah evet. Allah'ın kulu ve Kul olarak yetiştirmeye çalışan. Rabbini seven, Rabbini isteyen, bununla beraber kendisiyle beraber olanlara da Allah'ı sevdiren, bununla beraber da Allah'ı sevdiren. Tek derdimiz vardır, o da budur. Bütün hayatımız boyunca söylediğimiz olur. Sadece Allah'a abd ve Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın. Bütün derdimiz budur. İşimiz budur. İki kelimeyle Evet Allah'a kul olan, kul olmaya davet eden, buna beraber Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayan, şirkten aynı zamanda temizlemeye çalışan. Evet. Efendim Hasan Ergün sormuş, cennet anaların ayağı altındadır. Hadisini nasıl anlamamız gerekiyor? Her annenin ayağı altında cennet var mıdır? Evet. Bir mümin için, ya da müminin bakışının böyle olması gerekir, ister ana olsun, ister baba olsun, ister ona analık babalık yapmış biri olsun. Onu kendisi için cennete vesile olarak görmesi gerekir. Neden? Çünkü anası babası ona ikramda bulunmuş, onun için zahmet çekmiş, emek sarf etmiş. Şükreden bir kul olabilmek için hem anasına hem babasına hem kendisine iyilik yapanlara teşekkür etmesi gerekir. Şükreden bir kul. İblis huzurdan kovulurken ne dedi? Silat-ı Mestak'imin üzerinde oturacağım. Çoğunu kendime bağlayacağım. Çoğunu şükreder bulmayacaksın dedi. Eğer biri şükretmediyse, teşekkür etmediyse önce anasına, babasına kul olarak Teşekkür edemiyorsa bu nankör bir kuldur. Dolayısıyla cenneti kaybetti. Allah ayet-i öyle buyuruyordu. Biz önce Allah'a sonra anana babana şükret, teşekkür et dedik. Ana baba onun için teşekkürle layıktır. İtaat Allah'adır ama anaya babaya da teşekkür gerekiyor. Mümin olabilmek için iyiliğin, güzelliğin, ikramın karşılığını verip şükreden bir kul cool olabilmek için anaya babaya teşekkür gerekir. Şükreden bir kul cool olmak gerekir. Onlarla beraber cenneti kazanmaya çalışmak gerekir. İnsanın kendi çocuklarına bakması gerekir. Çocuklarının kendisine nasıl bir muamelede bulunmasını istiyorsa buna beraber çocuklarına karşı nasıl bir hal, nasıl bir günün hali içindeyse çocukları üzerinden anasına, babasına nasıl muamere etmesi gerektiğini de anlar. Bu ana baba isterse bir gayrimüslim olsun gene teşekküre layıktırlar. Gene teşekkür edilmesi gerekir. İtaat edilmemesi gerekir ama teşekkür edilmesi gerekir. Dünyadayken onlarla iyi geçilmesi gerekir. Elinden geleni yapması gerekir. Ki Onlarla cenneti kazansın, Gayri müslim olsa bile. İtaat etmeyecek ama teşekkür edecek. İkisi veya biri yanında yaşlanınca onlara öf bile deme dedi. Eğer müminseler demedi. Kim olursa olsun, hangi halde olurlarsa olsunlar bize düşen onlara teşekkür etmektir. Onlara yardım etmektir, onlara ikram etmektir. Gönüllerini kazanmaktır. Onlarla beraber cenneti kazanmaktır demektir bu. Evet. Efendim Ersin kararslan göndermiş. Selamun Aleyküm. İş yerinde hep beraber sizin programınızı, pro programınızı izliyoruz. Bir arkadaşın babası kanser hastasıdır. Dualarınızı bekliyoruz. Sizi çok seviyoruz. Allah şifa versin inşallah bütün hastalarımıza. Hastalık bir nimettir. Biraz önce söyledim. Allah gurunu imtihana tabi tuttuğunda ona ikram etmeyi diliyor. Onun için söylüyoruz. Birini görseniz ki ölmeden evvel eğer zahmet çekiyorsa, sıkıntı yaşıyorsa, hastalanmışsa, bilelim ki Allah rahmetiyle ona muamele etmiştir. Kudsi hadiste Resulullah Efendimiz buyuruyor. Allah buyurdu ki İzzettim ve Celalim hakkı için ee, yemin ederim ki bir kuruma hayır dilediğimde, ona cenneti dilediğimde, dünyadayken mutlaka onu sıkıntılara, musibetlere, hastalığa müptela kılarım ki, onu ahirete aldığımda tertemiz almış olayım. Onu temizlemeden ahirete almam, buyurdu. Onun için, evet, şifayı diliyoruz. Şifayı istiyoruz. Buna beraber Allah'ın rahmetini de görüyoruz. İster Allah onu huzura alsın, ister almasın. Her türlü hastalık, bilelim ki günahları temizliyor, onun derecesini yükseltiyor, onu Allah'a yaklaştırıyor. Bu bir nimet. Hastalığı, musibeti, belayı nimet olarak görmek gerekiyor. Allah'a göre baktığımızda nimettir. Ama zahiri olarak dünyaya göre, nefse göre baktığımızda o bizim için sıkıntı gibi görünür ama o sıkıntıyı e, görmek yerine Allah'ın nazarıyla nazar edip onun nimet olduğunu anlamamız gerekir. Hatta hamd etmemiz gerekir, şükretmemiz gerekir. Sonuçta ne olursa olsun mutlaka Allah hepimizi huzura alacak. Huzura davet edecek. Önemli olan nasıl gittiğimizdir, orada nasıl karşılandığımızdır. Onun için birinin böyle sıkıntı yaşadığını görünce orada Allah'ın rahmetinin olduğunu anlamamız gerekir. Allah rahmetiyle muhabbetiyle muamele etmiş. Onun rahmetinin içine almış. Onun duası da makbuldur. Onun duasını da almak gerekiyor. onunla Allah arasında perde yok demektir. Neden? Çünkü Rabbine boynunu bükmüş. Perde kalkmış durumdadır. Onun duası da makbuldur. Duasını almaya çalışmak gerekiyor. Evet dua edeceğiz ama ondan aynı zamanda onlardan dua da isteyeceğiz. Efendim aynı izleyicimizin evet. e, bir sorusu da var efendim. Mürşid-i Kamil olmadan bu yol yürülmez. Kişi mürşidini nasıl bulmalıdır? Ve bulduğu, tanıştığı kişinin gerçek mürşid-i Kamil olduğunu nasıl anlar? Allah sizden razı olsun, sizi çok seviyoruz, De, seviyoruz demişler efendim. Kişi mürşidini nasıl bulmalıdır? Aklını kullanarak bulmalıdır. Aklını. Aklını Allah'ın Vahiyle ile kullanması gerekir. Vahiy akıl için ışıktır. Işık varsa akıl görür. Işık yoksa akıl görmüyor onu. E, yoksa böyle kulaktan dolma bir bilgiyle herhalde şöyle olması lazım. Böyle söylemişler. E, demekle mürşit bulunmaz. Mürşit söyledim biraz önce. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı temsil eder. Onun varisidir. Bu durumda onun varisiyse, Resulullah Efendimiz'in vazifesi neyse, onun da vazifesi odur. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Size bir Resul gönderdik. Sizden, sizin içinizden, sizin dilinizi konuşan, sizin gibi biri buyurdu. Size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın. Size hikmeti, Allah'ın muradını öğretsin. Nefislerinizi tezkiye etsin. Bir de size bilmediklerinizi öğretsin diye gönderdik. Bu müşid-i bu Resulullah Efendimiz'i temsil ediyor. Eğer bu vasıftaysa. Yoksa böyle zahire göre bakarsak gerçek bir müşidikameli zaten bulamayız. Kendi kendimize ona bir vasıf vermiş oluruz. Allah peygamberini nasıl vasıflandırmışsa kıyamete kadar onun varisleri aynısını yapar. Yapmazsa eksik olur. Bunu yapabildiği kadarıyla onun varisidir. Yoksa varis olmaz. Nasıl varis olur? Mesela biz Mürşid-i e tabi olduk denir. O e, nazarıyla işi yapıyor denir. Bu şimdi akıl sahibinin söyleyeceği söz müydür? Vahiy bilen bir mümin için bu söylenecek söz müydür? Eğer nazarla olacak olsaydı Resulullah Efendimiz onu nazarıyla yapardı. Ama nazarıyla değil, onu anlatmış. İzah etmiş, öğretmiş. Bırak onu Allah anlatıyor. Kulum aklını kullansın diyor. Aklını kullanmayan topluğun üzerine pisliği dökeriz dedi. Onlar akletmezler dedi. Canlıların en kötüsü aklını kullanmayan insanlardır dedi. Canlıların en kötüsü. Aklını kullanabilmesi için ona ne gerekir? Ona söz gerekir, ona kelam gerekir. Ona anlatılması gerekir. Allah anlatıyor. Mesela Allah buyuruyor ki ayet-i kerimede o müşriklere, iman etmeyenlere sor. Onlar bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa onlar kendi kendilerinin yaratıcıları midir? Sor cevap versinler. Yani ya biz kendi kendimizi yarattık diyecek ya da bir yaratıcı olmadan biz kendi kendimize olduk demeleri gerekir. Bu sorunun tek bir cevabı vardır. Bizi yaratan Allah'tır. Akıl sahibi herkes bunu böyle söylemek zorundadır akıl yoksa zaten sorumlu değildir. Deli'dir zaten. Aklı bunu almıyorsa, bunu anlamıyorsa zaten o ona akıl sahibi denmez. O zaten deli demektir. Deliler de sorumlu değildir. Hiç kimse merak etmesin. Evet, mücerrik hanımefendinin vasıfları peygamberi temsil etmektir. Allah'ın ayetlerini okuyup açıklamaktır. Hikmeti öğretmektir. Allah'ın muradını öğretmektir. Allah'ı tanıtmaktır. Allah'ı kula, kulü Allah'a sevdirmektir. Kulun iman etmesi için o muameleyi yapmaktır. Nefsini temizleyip, tezkiye edip iman nurunun gönlüne ilmesini sağlamaktır. Bununla beraber bilmediklerini de öğretmektir. Ne kadar bunu yapabiliyorsa o kadar mürşittir. Kamil olabilmesi için bunları kemal ile yapması gerekir. Kamil manada yapması gerekir. Evet. Efendim, bir izleyicimiz sormuş. Diyorlar ki, fazla İslam'a dalma, aklını kaybedersin. Bu ne kadar doğrudur? Fazla İslam'a dalma, aklını kaybedersin. Dünyaya dalınca kaybetmiyoruz herhalde. Bu ne demektir? Fazla kulluk yapma. Bu söz şeytanın sözüdür. Şeytan onu Rabbinin alıkoymak koymak ister. İslam ne demektir? Teslim olmak. Kime teslim? Allah'a teslim. Allah'a teslim olan hiç aklını kaybeder mi? Allah'a teslim olan aklını nurlandırmış olur. Allah'ın nuruyla anlamış olur. Feraset sahibi, basiret sahibi olmuş olur. Biri kulluk yapınca nasıl derine dalabilir? En çok derine dalan kimdir? Peygamberdir öyle mi? Gece gündüz Allah ile beraberdir. Sahabelerdir. Peygamberlerle beraber olanlardır. Onlar niye aklını kaybetmedi? eğer aklını kaybetsek önce peygamberlerin aklını kaybetmesi gerekirdi. Vahiy ile muhatap olmuşlar. Değil mi? Allah ile muhatap olmuşlar. Meleklerle muhatap olmuşlar. Cebrail aleyhisselamla muhatap olmuşlar. Niye akıllarını kaybetmediler? Eğer derine dalınca aklımızı kaybediyorsak. Ama şöyle bir durum var. Kendi kendine İslam'da derine dalmak değil de nefsinin derinliğine dalarsa kibirlenip dalarsa Allah'ın vahyiyle değil de başka kuruntularla, şeytanın verdiği vesveseyle, şeytanın peşinden giderek derine dalarsa doğrudur. Aklını da kaybeder, imanını da kaybeder. Ama İslam'da Kur'an'da derine dalarsa Allah bunu emrediyor. Düşünmez misiniz? Tedabür etmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz? Akletmez misiniz? Siz aklınızı kullanmaz mısınız? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? Nasıl böyle düşünüyorsunuz? Buyuruyor. Ne demektir bu? Düşün. Derine dal diyor. Derine dal. Derine dalınca ne olur? Derine dalınca tedbir etmez misiniz? Ayetlerin arkasındaki manaya bakmaz mısınız? Tedbir aynı zamanda tedbir almayı gerektirir. Derine dalıp düşünmesi lazım ki tedbir alabilsin. Cehenneme gitmemek için, şeytanın tuzağına düşmemek için tedbir alması gerekir. Tedbir alabilmesi için tedebbür yapması gerekir. Bununla beraber tefakkuh derinlemesine düşülmektir. Tefakkuh etmez misiniz? Eğer derinlemesine düşünüm dalmazsa düşünemez. Ayetler üzerinde tefekkür edemez. Evet. Onlar Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmiyorlar mı dedi. İman etmeyenler için söylüyor. Eğer iman ederse, imanını artırmak istiyorsa Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmesi lazım. Bütün bunlardan neyi anlıyoruz? Derine dalma sözünün şeytana ait olduğunu, iblise ait olduğunu anlarız. Onun için tefekkür etmek gerekir Allah'ın ayetleri üzerinde. Ayetleri okumak gerekir. Yerdeki, gökteki, afaktaki, enfusteki ayetleri okumak gerekir. Okuyup üzerinde tefekkür etmek gerekir. Derine dalmak gerekir yani. Derine dalınca imana dönüşür. eğer böyle söyleniyorsa, böyle söyleyenler sadece hayatı, dünya hayatı olarak görmüşlerdir, anlamışlardır. İslam deyince, İslami hayatın içinde değil de, hayatı yaşarken bir mümin, bir Müslüman hayatının her ani Allah ile olmalıdır. Her anda Allah'ın huzurunda olmalıdır. Her anda ahiretin hesabını yapmalıdır. Yoksa namaza namaza Allah'ı düşün yeter dediğimizde Allah'ı hayatımızdan çıkarmış oluyoruz. Dini de ibadet dini olarak zannetmiş oluyoruz. Abdiyet dini değil de ibadet dini Hristiyanlar gibi yapmış oluyoruz. Derine dalmayın diyenler hiç dalamayanlardır. Dalmayı da sevmeyenlerdir. Çünkü biri Allah ile, ahiretiyle, ebedi ile meşgul olunca rahatsız olanlardır dünyayı unutur diye. Evet. Efendim bir izleyicimizin bir sorusuna yönetelim. İnşallah Tabii. kısa bir ara verelim izin olursa. Bir dünya işi ile karşı karşıya gelindiğinde Allah'ı bu işe karıştırma denir. Allah hangi işlerimize karışmaz? Evet. Allah'ın karışmadığı hiçbir iş yoktur. Allah'ı karıştırmadığımız Hiçbir işimiz olmaz, hayatı yaşarken, dünya da Allah'ındır, ahiret de Allah'ındır. Dünyası olmayanın ahireti olmaz, onun için ne diyoruz, belki dünyayı, bir müminin dünyayı ahiretten daha çok sevmesi lazım, nasıl, neden? Bir kul olarak dünyada Allah'ın rızasını kazanma imkanı vardır, yani kazanma imkânını ahiretten çok sevmek lazım. Allah için bir şey yapma imkanı, bir fedakarlık yapma imkanı vardır. Allah'ın sevgisini kazanma imkanı vardır. Ama ahirette bu yok. Ölünce bu bitiyor. Dünyayı onun için sevmek lazım. Allah'ın olmadığı bir yer var mı? Olmadığı bir yer varsa o zaman onu işe karıştırmayalım. Ticarete karıştırmayalım, işimize karıştırmayalım. Eğitim görürken eğitime karıştırmayalım. Çocuklarımıza muamele ederken oraya karıştırmayalım, evimizde karıştırmayalım. Allah'ın olmadığı bir yer var mıdır? Haşa. Allah'ın karışmadığı biri var mıdır? Ya da bir şey var mıdır? Allah'a ait olmayan bir şey var mıdır? Haşa. Allah'ın emrinin hükmünün olmadığı bir yer var mıdır? Haşa. Karıştırma diyorsa ne demek istiyor? Bazı yerlerde biz ilah olalım, bazı yerlerde Allah'ın ilahlığı geçerli olsun. Zaten. Müşrikler de öyle söylüyordu. Allah bizim ahiretimize karışır, dünyamıza karışmaz derlerdi. Biz malımızı istediğimiz gibi harcarız, kullanırız derlerdi. Allah niye bizim malımıza karışsın? Bize ait derlerdi. Onun için Allah'ı buraya karıştırmayın derlerdi. Bu insanı müşrik yapar, bu insanı hakikati örttüğünden dolayı insanı kafir yapar. Bu kelime tek başına bile insanı kafir yapar. Onun için Allah'ın karışmadığı, müdahale etmediği, bir emrinin, bir hükmünün olmadığı hiçbir alan, hiçbir yer yoktur. Hiçbir an yoktur. Eğer bir anı Allah'tan bağımsız olarak düşünsek, bağımsız hareket etsek o anda Allah'tan gafil olmuş oluruz. Bilerek bunu yaptığımızda, bunu perdelediğimizden, bilerek örttüğümüzden dolayı kafir olmuş oluruz. Kulun kabul etmesi gerekir ama yapamazsa ayrı şey. Karıştırma demek başka bir şey. E, gücünün yetmediği halde e, yanlış yapması başka bir şeydir. Ama karıştırma deyince küfür olur. Allah karışıyor, emri de böyledir ama ben yanlış yaptım. Dediyse kafir olmuyor. Karıştırma deyince kafir olur. Evet. Efendim teşekkürler. Teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz.